Allah Teala'sın, Celalü Aziz. Hauz billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innal insane lefi khusr illa allazina amenu ve amilus salihati ve tevaasav bil hak ve tevaasav bil sabr. Sadakallahul azim. İnşallah bu sure yecili ile ezberlediniz. Hemen hemen beş altı hafta oldu aynı sure yeciliden konuşuyoruz. Kısa bir sure yecili hemen ezberleyebilir. Allah'ı seviyorsan tabi bu peygambere muhabbetin varsa böyle olur. Yani sevdiğin bir adam sana bir mektup yazsa, başka insanla yazsa o mektubu sevdiğin bir kimse, o mektupta nasıl ı lehirde gelse, gece yarısı kalkar o mektubu tercüme etmek için kapı kapı dolaşır rica edersin değil mi? Hakkında var, seviyorsun çünkü o zat. Allah peygamberi sevenler de onun kitabını tercüme ettirirler, ezberliği verirler yani suralarına falan. Ne olacak demezler, bırakmazlar. Zaten bugün yarına bırakma. Bugün yarına bırakma. Allah diyor ki Celle Celaluhu Hazretleri, yani göyun sahibi, Kudret-i Külliye, Maliki, yani bu kainatı işte milyarlarca senede ziyası kürürümüze gelen, o yıldızlara gelen bir emirle halk eden Allah diyor. Onları Allah bir emir hak etmiştir. Zamanı i yıldızları. Yani milyarlarca seneden kürre arda, ışıkları gelen yıldızları, güneşleri, ayları, daha semadan nice iyi güneşler, aylar vardır. Bir emirle Allah halk halketmiş. Kün demiş. Feyekün hemen olmuştur. Allah bir şey mürad etti mi? Halketmek. Ona şu emri verir. Kün der. O şey hemen olur. Ona itiraz edilmez. hatta Teala'nın emrine. Onun için sureyi aslında, fe erade en yekule Hak sureyası Allah bir şey mürad etti mi? Kün emrine verir, o şey zahir olur. Peki insanlar niye böyle altı ayda bir şeyde çocuk meydan ayırıyor ödersen, o da bütün dünyadaki bulunan işlerin hemen olmayacağı, ağır ağır işin meydana geleceğine işaret vardır, esrar vardır. Her şeyin altında bir sır vardır. Görene, körene. İşte o yıldızları, ayları, gökleri, yedi kat cemai, yedi kat ardı ve bilinen de bilinmeyen alemleri. Yine bu kainatı bir emirle yok edecek. Güneşi dürecek, yıldızlara dökecek, bu alem başka bir alem olacak. Onu da bir emirle yapacak olan Hazreti Allah, o söylüyor yani ben asr kelimesini. Benim sözüm değil, müftünün sözü de değil, imamın sözü de değil, peygamberin sözü de değil. Allah'ın selamı. Bazı ahmaklar var Kur'an'ı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in yazdığını, öyle sakın ha, o dikkatte bulunma. Sakın ha. Kur'an'ın maziyi Hazreti Allah'tır.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 Benim gördüğümü siz görseniz dünyada gülmezsiniz diyor. Gülemezsiniz, gülmezsiniz. Ama kullara bildirmek ne lazımsa taraf-ı Zübhani'den Resul-i Ekrem bu ikram olmuş tamamen vıcifesini yerine getirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim ikmal olmuştur. Zahiri batını evveli ahırı Kur'an'da cem olmuş. böyle <gülme> la bin ve <gülme> la yâbisin illâ fî yaş ve kuru ne ararsan Kur'an'da mevcuttur. Biri nedir, biri ne söyler. Bunları her haftalarımızda gene söylemiştik. Muttakilere söyler, muttaki. Tekva sahibi kişilere söyler. Takvanın daha bir yüksek mevkii var. O da ehli vera. Vera sahiplerine söyler Kur'an-ı Kerim. Herkese söylemez. Alır bakar, anlayamaz. Hatta içinizde okuyanlar, görenler bak dikkatli bir durunuz. Bir defa okur, bir daha okur, bir daha. On defa hatveder Kur'an'ı, on birincide bir hakaik arası gelir. Durur üzerine, ya ben bunu hiç okumadım hatta tefsir yazan bir arkadaş vardı dedi. o zata ben bir ayet-i kerime okudum. Dedim ki bu ayete sen ne mana verdin dedim. Bir durdu böyle ya ben bu ayeti hiç okumadım mı dedi. Tefsir etmedim mi dedi. Tefsiri bitirmiş gibi. Hangi kalp hak korkusuyla atıyorsa Allah korkusu varsa haşetullah ile kalp doluysa o kalbe söyler Kur'an. Herkese söylemez. Söylemez herkese. Yüz, yüz Kamyon kitap okusa, 7 fakülteyi bitirse, yine Kur'an'ı alsa anlamaz bir şey. Bakar koyar yerine. Söylemez bir şey. Onun Allah'a kurbiyeti, iktidarı, tekvazi kadar söyler yani. Söylemez değil. Söyler ama bu kadar. Biliyorsunuz hepiniz hoca benlerden eden dinimiz. Bir gün küfarı hakisler, küfarı Kureyş, Kabe'de toplanmışlar. Bizim putlarımızı yalanlayan, dinimiz arasına fitne sokan... Muhammed'i içimizde kim öldürür? Yok edelim bunun vücudunu kaldıralım dünyada. Rahata kavuşalım. Çünkü o sağ olduğu müteci bize rahat vermeyecek. Putlarımızı yalanlıyor. Bizim nefse emmarelerimizin istediklerini menetmeye çalışıyor. Ve baktılar böyle ne yapalım bunu Ömer'e yükledim dediler. Şimdi bildiğimiz Hazreti Ömer yani isimleri canilerde de asıl. Bu işi yaparsa Ömer yapar dediler. Ömer'e yükledilir. Değil mi? Ömer de erhikreye ilerlemedi. Kureyş şersinde el hayatı bir adam. Yani sözü geçen bir adam, el hayatı bir adam yani. Mesela hicrette herkes gizli kaçmıştır Medine'ye böyle gizli çıkmışlar Mekeden. Ömer hatta çıkmış demiştir ki Kureyş'e karşı ben gidiyorum Medine'ye gidiyorum. Kimin karısı dul kalacaksa evladı yetim gelsin beni bulsun yolla demiştir. Hani böyle mert bir adam. Kafir zamanında korkunç İslam düşmanı. Resul-ü Ekrem'in korku susmanı. Ve mümin olan Müslümanlara öyle eziyet cefa ediyor ki... ...olur şeydir. Mümin bir şey söyleyeceğim de onu söylüyorum bunu yani. Hem de kulağında kalsın. Çünkü salihleri zikretmek rahmetin tenziline işarettir. O üzerine yıktılar Ebu Cehil zeki adam... ...Ömer üzerine yıktı bu işi o devirde. Halbuki bir gün evvel Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani Mahbub-ı Kibriya Muhammed Mustafa... ...Rahmetel alemin barigah hadiyeti elini açmış... Demiş ya Rabbi şu din İslam'ı iki Ömer'den birisiyle teyit et. İki Ömer'den birisi Ebu Cehil, Ebu hakem yani birisi Ebu Cehil, biri Ömer Ebu'l-Hattab. Böyle dua etmiş Cenab-ı Peygamber. İki Ömer'den birisiyle teyit et demiş İslam'ı, bir dua etmiş Cenab-ı Peygamber. Çok bunaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bedava buldun İslam dini. Bedava buluverdi böyle miras olarak geldi eline senin. Böyle kolay gelmedi bu evre kadar İslam dini. Milyonlar şehidimiz var. Milyonlarca mazlum var. La ilahe illallah'a kendisini feda etmiş. Muhammed Sulla için boyunu vermiş, ruhunu vermiş. Dirliğini bozma, tevhidini. Sonra onların başına gelenler bizim başımıza gelir. Sana ibadet için söylüyorum sırası geldi de. İspanya 800 sene kaldı İslam elinde. 800 sene İstanbul 500 küsür senedir yani. 5-30 senedir falan yani o kadar. O İspanya'yı böyle kuyum boğazlar gibi boğazladılar sonradan. Hatta birçoklara Hristiyan böyle korkudan Hristiyan olalım dediler falan. Hristiyan yaptılar sonra götürüp ateşe yaktılar. Hristiyan oldunuz şimdi ruhunuzu temizleyeceğiz diye falan yani. Hiçbir rahmet yoktur kafirin. Ki onlar ehli kitabıydı. Şimdi bazı kafirler var ki onlar ne İsa ne Musa ne Allah. Ne İncil ne Tevrat. Birliğini tevhidini bozma. Vatanına milletine hakkıyla vazife yap. Yapacağımız vize şahsana yaptığımız vazifeyle bunu temin edebilirsin. Herkes kapısını temizler, şeranlık et temizlenir. Onun gibi yani, dürüst ol, doğru ol. Doğru, dürüst olacaksın. Özün, sözün doğru olacak. Kimseye hainlik etme, hainlik düşünme, hıyanet düşünme. Düşüncenin sahibi, yani düşünce sahibinin kalbini gören Allah'tır. Ondan dahi icap ederse Allah hesap soracaktır. Ömer İbni hattat aldı üzerine, mecburayı yıktar üzerine Ömer'in. Bu meseleyi ertesi günü, Takındı elbiselerini, giydi elbiselerini, eline kılıcını aldı. Ve Resul-ü Ekrem'in bulunduğu mahalle gizli, gizli ibadet ediyorlar. Çünkü alışveriş kesmişler, yolları kesmişler. Bir Müslüman görürlerse felaketin büyü. O tarafa doğru Birinin, yolda birine rast geldi, bir zata rast geldi. Dedi, ya Ömer bu haller nereye gidiyorsun böyle dedi. Dedi, dinimiz arasında tefrika sokan, ilahlarımızı yalanlayan, yani ilat-ı uzayi uzay, menatı yalanlayan muhammed kesmeye gidiyorum dedi. Öldüreceğim onu, bu firmeyi kaldıracağım o dedi. Çok büyük bir iş üzerine yüklenmişsin, almışsın. Ya bunu sen yapamazsın dedi. Ya böyle iş değil bu. Olmaz bu iş. Yoksa sen de Müslüman mı oldun? Canım benim Müslümanından sana ne dedi. Ben Müslüman olmuşum, gayri İslamım sana ne bundan. Sen git kız kardeşinin eşlerine bak dedi. Onlar Müslüman oldular dedi. Yalan söylüyorsun dedi. Yalan söylemiyor. ''Git bak.'' diyor. ''Nereden bileceğim onların Müslüman olduğunu.'' ''Bir hayvan kes.'' ''Onlar sizi düştük biliyorlar.'' ''Sizin kestiğinizi yemezler.'' dedi. Ondan bil dedi Müslüman oldukları. Peki öyleyse evvela kız kardeşiminin üstemin işini bitireyim. Ondan sonra Muhammed şeyleri sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bazen fırına gider, ekmek almaya. Fırıncıya aşık olur. Bahçeye gider, bahçıvana aşık olur. Kötülüğe gider, Allah onun başına iyilik verebilir. Bundan da iş, sır varlığı bu işte. Ve kız kardeşine evine geldi bir hayvan kesti. Uzatmayalım laf kızattırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler nazil oldu mu? Gizli gizli eshabı gönderiyor. İslamların hanelerine orada nazilun ayetleri talim ettiriyordu peygamberimiz. Kesmiyorlar faaliyeti yani devam ediyorlar. Oraya da o gün sahabeden birini göndermişti. Ömer'in geldiğini görünce onu bir dolaba sak gizlice sakladılar. Buyurun ya Ömer işare aldılar. İşte hayvanı kesti kızattırdı. falan filan. Buyurun gel oturun yiyelim dedi. Dediler ki biz yemeyiz dediler. Sen kendin otur iyi dediler. İşin yemeyiz. Karnımız tok. Az öyle yemiştik. Sen birer lokma alın dedi. Hayır biz hiç yemeyiz. O vakit dank dedi kafasına. Yoksa Müslüman mı oldunuz dedi. Kız kardeşine bir tokat vurdu. Kız kardeş yıkıldı yere. Deniz sesine bir tokat attı. Onu da yıktı yere. Kervanç birisi. Ve kız kardeşi dedi ki ya Ömer. Utanmıyor musun? Böyle bir nebi Zişan Zahir oldu. Şahinlata rahmetleriyle gönderildi. Ona karşı geliyorsun ve imaden nerede bu cezai cefaıyla hakiriyorsun? Seni keseyim mi? Bela onu kesmeye gidiyoruz mu? Öyle seni keseyim. Sonra dedi ona gideceğim. Kız kardeşim canına kılıcı şey dinince kesmek üzere. Ne yapabilir Müslüman? Kuvvetli Müslüman ne yapabilir? Soruyorum. Hemen kuran ı Kerim'den o gün talim ettiği sureyi cülliyi okumaya başladı. İstaghfirullah. Tâhâ mâ enzâlnâ aleke'l-Kur'âne'l-liteşkâ illâ illa liymen yehşâ tezîlem min-men hâlekal arde ve s-semâ vâtiulâ. Er-Rahmanu alel-arştâvâ deyince böyle hasta ömene'littirmeye başladı Ömer'in. Bu okudun seni nedir dedi. Allah'ın Hazreti Peygamber'e gönderdiği kitap bu işte. Yok Yahudi ben çok dinledim dedi ben dedim. Böyle değil dedi. Bunda başka bir şey vardı. Ya o güne kadar kapalı mührülü anlayamıyor yani. Onun için sen ezanı duyuyorsan. Senin kulağında gaflet pamuğu yoksa ezanı duyuyorsan Allah'a hamdü sana et. Kur'an'ı dinliyorsan ondan zevk alıyorsan Allah'a şükür et. Secde et Hiç dedi ben şimdi kadar böyle bir şey işitmedim. Çok dinledim ayetleri ama bu bölüm hayır dedi işte bu. Ya öyle mi kalk öyle şey dedi. Okşadı o kız kardeşi. Acaba gitsem beni dini İslam'a kabul eder mi dedi. Kız kardeşi dedi ki o öyle bir mürüvvet kapısıdır ki o ona taş atanları dahi o affeder. Onun dişini kıranları bile affetti o. Amucasının 70 parçaya ciğerlerini yiyenleri de affetti. Onun üzerine tekbir etti. Şey, tekbir alarak doğudan çıktı hoca talimeden, Üçü birden o yol giydiği yollardan huzuru saati yürüdüler. Çünkü Ömer'in kalbinden perde kaldırılmıştı. Artık Kur'an'ı anlayabiliyordu. Onun için söylüyorum bunu. Neyse gelirse söyleyelim de bitirelim bu sözü. Hazreti Hamza <gülüyor> radıyallahu anh nebetçi oydu o gün. Dediler ki Ömer geliyor. Ya Resulullah Ömer geliyor bırakın da Cenab-ı Peygamber. Ömer Allah gelmiyor. imana geliyor dedi. Şimdi <gülüyor> Ebr-i haber vermişti Peygamber'imize. Hazreti Hamza dedi ki Ömer'e karşı kılıcımız var dedi. Ömer'e biz şey deriz, Hakkından geliriz dedi. Esad-ı Resul. Resulullah'ın aslanı Hamza. Esadullah Ali'dir. Allah'ın aslanı Ali'dir. Resulullah'ın aslanı Hazreti Hamza'dır. Biz o kağıta geliriz dedi. Almayın kılıcını cenab Peygamber üzerine Kılıcını almayın. Geldi huzuru saadete. Efendimizin ayaklarına kapandı ve kelebe-i talep talim buyurdular ve iman-ı oldular. Ha şimdi bir konuşacağımız söz burada alacağımız, buradan bizim alacağımız ise Allah bir kulağını adetmeyince Kur'an'dan zevk vermez, duyurmaz, anlatmaz. Yüz kamyon kilo okusun. Anlayamaz bir şey Kur'an'da. İlla mutakî kalp, yaşlı göz, aşk ile çarpan bir kalbe Malik olmak. Ve ittikal sahibi olmak. Bu müttakide manası, çok şeylerini söylediğimize bazı derslerimizde böyle burada. Bir şey yapacağı vakitte bu iş Allah tarafından makbul müdür? Allah beni bundan cezalandırır mı? Mükafatlandırır mı? Allah rızası var mıdır, yok mudur düşünerek. Allah'ın rızası varsa eğer o işi icra etmek. Allah'ın rızası yoksa, Peygamber'in rızası yoksa bir şey terk et. Müttakiden de alameti budur. Bir daha söylüyorum. Müttakide demek, Allah'tan korkan demektir. Alameti bu. Bir işe bacağı vakitte üzerinde amiri, memuru olsun olmasın. Onu gören Allah olduğunu bilmesi. Nerede olursa olsun. Yapacağım şu işi hakkın rızası var mıdır yok mudur? Rızası varsa icra etmesi, seve seve. Rızası yoksa ondan korkarak onu terk etmesi bu mutlakilerin alametlerindendir. Asıl ittika, Rabbim bana kulum demezse, Allah bana kulum demezse, insan bundan korkmalı, bundan çekinmelidir. Ne cennet ne cehennem, ne azap ne mükafat? Asıl dava bu. Rabbim bana kulum demezse beni cennetine koysa benim için orası şey olur. Dar gelecek güzel cennet geliş olmasına rağmen. İlla Allahü Subhanehu ve Teala kulum demelidir. Resul-i Ekrem ümmetim demelidir. Bundan daha büyük bir mükafat tasavvur edilemez. Aşıklar için. Müminler için. Evet efendim. Allah diyor ki aslı kasab ederim ki bütün insanlar huzurundadır dünyaya gelen kimse musibet deryasına düşmüştür. Elerler, kederler, musibetler. Hatta gene sureyi bakarada, asta izbil lah. Ve ne biliyorsunuz bir şeyin, min al kaf ve al joy ve raks min al amal ve al antush ve al semarat ve beşini sabiri. deryadan bir katil olarak söyleyeceğiz? Ve ne biliyorsunuz? Ben sizi herhalde bu alemde, darül imtihan, imtihan eli yani bu hayat bu dünya evinde, bu dünya hayatını imtina tabi tutacak. Bir şeyle ki, korkuyla, açlıkla, yoksullukla, sevdiklerinizi elinizden almakla, böyle olunca iş, musibetinin içerisinde. Peki kurtuluş çaresi. Denize düştün, kara görünmüyor. Mahvın ve helakın muhakkak. İşte bir gemi gelmiş, gemiden de bir kimse sana bir ip atmış denize doğru. Sesleniyor sana, ey denize düşen, garek bahri bela olan şu ipe tutun, canını bu gemiye <gülüyor> gel kurtar diyor. Bu gemi İslam deniz. İpi Resul-i Ekrem. İpte mürad Cenab-ı Hakk'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Kim ki iman etti? Onlar bu sesine. İmanın hıfzı ve muhafazası. Çünkü mücerret bir adam günah-ı kebair işlerse, büyük günah işlerse, insan kafir olmaz. Yani irtikab-ı küfür-i mucib değildir. Bir adam içki ise... Zina ise ya Allah'ın mentiklerini yapsa kafir olmaz. Helal görmedikçe yaptığı şeyi. Konuştuğum söz çok mühim. Ama son nefesten korkulur. Küfür rüzgarları ve masiyet rüzgarları iman nurunu söndürebilir. Yani amelsiz, amali salihatsız, ibadetsiz, taatsız, ahlaksız bir iman, mücerred iman, Fırtınalı havada yanan mum evler. Etrafta esecek olan rüzgar bunu söndürebilir. Onun cenaba bak ineleceğine âmen ve ameli salihati. Şu kimseler ki üstonda değil mi korkulgular bunlar? İman ettiler ve amali salihai icra ettiler. Nedir? Amali salihat imanın iman nurunun çerçevesidir. Nasıl yüzüne karşı fener kullanıyorsak mum sönmesin diye iman nurunun sönmemesi için İman nurunun etrafına amel-i salihatı çerçevelerek lazımdır. İslam öyle zor değil, zor değil. Zaten Resul-ü Hakk'ın buyurmuş, "6 sure uvadat, 8 sure beş sure uvadat, 9 Yani kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Halka tefsirat verin, müjde verin. Onlara istikrar etmeyiniz buyurmuşlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Ekrem. Sultanlar sultane, emdialar sultane derimiz. Öyle buyurmuşlardır. İmanın etrafını şey olacak. Bir de evlenmede bina İslam'ı yerine getirmek her Müslümanın boynunun borcudur. Yapmayanlar nadim olacaklardır. Pişman olacaklardır. Çok teriyat-i edecekler, ellerini ısıracaklar, sakallarını yolacaklardır. Saçlarını yolacaklardır. Fakat faydası olmayacaktır. Bak işte söyleyeyim daha bir ayet Bir Arabi geldi, kö, yani köylü Arap. Arabi demek medeni olursa medenilerse şehirli. Arabi derse köylü Arap derler. Huzuru saadete geldi... Dedi ya Resulallah bana İslam'ı arz et dedi. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem o Arabi'ye dedi ki ey Arabi Allah'a tevhid et. Benim risaletimi tasdik eyle Etim, dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Beş vakit namaz kıl senede bir ay oruç tut. Evet malan malik olursan kırkta birini fukaraya tesadduk et zekat ver Ömründe bir defa haccet. Ya, ya Resulallah İslam bu kadar mıdır? Diye sordu o. Evet bu kadardır dedi ona. Sonra o dedi ki vallahi dedi ben bunların hepsini yaparım. Ve yemin etti. Seni hak peygamber olarak Allah'a hak ederim ki bundan ne bir fazlasının değil ikisini yaparım dedi. Yaparım dedi. Oradan ayrıldı. Ayrılınca Cenab-ı Peygamber esabı ı bazı arkadaşlarına döndü. Dedi ki bu adam anasına babasına ikram ederse, ihsan ederse ehl-i cennetten birini görün dedi Cenab-ı Peygamber. Zorluk yok. Zorluk yok. Hiç zorluk yok. Amal-ı hatında da başca ibadetlerinden bir tanesi salatı. Dışantıcı söylemiştim size. Gevmi kıyamette ilk evvela amelden, amelden namazdan sorulur. Allah insanı amelden evvela namazdan sorar. Oradan hesaba çeker. Namazları kamilse eğer diğerleri kolay gider diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizim buraya geliyoruz biz. Şimdi bizim Müslümanlar birçokları benim kalbim temizlemeye o ihtiyaç var diyor. Ve subhanallah. Allah'tan sen daim biliyorsun. Peygamberden daim biliyorsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabe seher salatta bulunurdu. Hatta taha ma enzelna aleykel el Kur'an el-i manası taha ey Resulüm habibim mahbubum mergubum biz sana Kur'an'ı meşakkat için indirmedik. İlla tezkedenle ben yakşam. Korkanlar için bir tezkeredir. Allah'tan korkanlar için. Şimdi resul namaz kılmakla ayakları şişmişti. Kıla kıla Peygamber'e. Hatta Resul-i Ekrem'e ya Resulallah sizin günahınız yoktur. Siz masumsunuz. Bu kadar mısın ibadet yapıyorsunuz? Bu vakitte ben Rabbime şükretmeyin mi? Diyordu cenab Peygamber. Eserde sen Resul'ün yolundan yürüsene. Görmüyor musun abai ecdadın? Hiç aklın yoksa bir insan <gülüyor> hiç aklı olmasa kafasında <gülüyor> tebek görür abay ecdadımız camiler yaptırmışlar. Milyonlar sarf etmişler. Sonra yeniden gene para koymuşlar vakıf olarak. Cami yıkılırsa tekrar yapılsın diye. Eğer kalptimiz iyi olsaydı camilerin yapılması üzüm kalmaz diye. Memleketin manevi taposudur camilerimiz. Allah'ın evleridir. İbadet ve taat yerleridir. Halkın hakkı ettiği yerdir. Allah'ın kulu ettiği yerdir. Hak zura çıkılan yeridir. Tesbihat yeridir. kıyam yeridir, rükû yeridir, secûd yeridir, tesbihat yeridir. Salatü selam yeridir. Camide kılınan namazla müfred kılan namaz arasında 20 derece fark vardır. Soruyorsun bizim akıllıya, sen namaza bakma efendim. E niye bakalım? Ya? namaza ozakuyalım da? Kime bakalım? Sana mı bakacağım? Filanca sarhoş içmiş de ermiş. Bir sarhoş içer erer. Allah dilerse bir kulunu affeder. Şikten gayrını affeder. Senin senin önderin serhoş olan o adam mı yoksa Cenabı Muhammed mi? Hasta hangi düğme gelecek? bakayım. Bırak böyle kafaları. Bunlar iyi şeyler değil yani. Bir şarapsı işe her ı Hakk'ın rahmetine müstağlak olur. Güzel bir iş yapar. Bir hafife gibi. Bir hafife bir veli yolla meyhanelerde şey çalgı çalarmış yani, Bir kafayı çekmiş geri gelen yolda yani yerde bakmış bir kağıt duruyor yer, yerde. Aşağı inmiş, bakmış kağıdı üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılı almış ağlamış sızlamış o akşam çalgı çalıp topladığı parayla koku almış onu kokulamış Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri yerde mi sürünüyor diye ağlaya ağlaya ne yapayım ben bunu ne yapayım yutayım demiş ve yutmuş o gücü demişler kendisine sen benim, ne, sen benim isimle harmet ettin ya bişir ben de senin ismini âli kılacağım. demiş Hazreti Allah <Gülüyor> bir veli olmuş olabilir Sonra İsvi Muhammed'e girmiş sonrada. İnsanların bilayeti İsvi Muhammed'e girmektedir. Resulullah'ın İsvi'ne girerse o vakit veli olduğun muhakkak. İmanın bekası amali i salihat de edilir. söylüyorum. Amali salihatın bekası ise güzel ahlak edilir. Bir adam namaz kılsa, oruç tutsa, ahlakı dürüst olmasa ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu eshabına iyi dinle kulağını benden yana ver. Müflis kimdir diye sordu hesabına Eshab dediler ki menna birham ve rahmeta ya Resulallah. Yani parasızın balımdaki olmayandır. Yok dedi Cenab-ı Peygamber. O dünya müflis o. Halbuki nice vardı ki milyonlar vardı. Gene müflis Gözü doymaz bir defa evvel emirdi Gözü doymayınca müflis dur o. İdülü doymaz göz cihazı. Bir belliye gene bir şey, bir zat para vermiş. Biraz altın ama. Ben senin paranı alamam demiş. Niye almıyorsun ben fakir değilim demiş. Beş bin altınım daha var benim demiş. Menakıp bir evliya Allah'tan isteyen alır imanın şartından değil konuştuğum sözler. Bu söylediğiniz söz. Daha bende de yüz bin altın vardı demiş. Derdimiz peki o 500.000 bin altının altı yüz bin olmasını istiyor musun demiş. İsterim demiş. Sen daha gözün doymamış o yüzden fakirsin demiş. Seni para almamadır. Evvela kanaat lazımdır göz doyması lazımdır. Hırs da lazımdır. Bazı adamlar hırslı olmasa halka hizmet etmezler. O da ayrı bir davadır. Fakat evet, o kula Allah bize giydirmesin. Efendimiz sordu sallallahu aleyhi ve sellem. İyi dinle. Müflis kimdir? Dediler ya bir Allah müflis parası malı meta olmayandır. O dünya müflisi. Allah ve Resulü bilir. İyi dinle. Bir, bir, bir, mü, bir mümin kıyamet gününden... Savviyle, salatiyle yani orucuyla, namazıyla, zekatıyla, haccıyla gelir mahkemeyi küraya Fakat ahlakı dürüst değil herifin. Ona sebetmiş, ona şetbetmiş, ona vurmuş, ona sövmüş, onu dövmüş, onun malını almış, yemiş, çalmış, çıkmış Fakat namazlı. Düşünemez ki onu. 700 vakit namaz kılarsa bir adam imam hakasında, o da kabul olursa, birinin hakkını tecavüzlerse yedi arpa hakkı, 700 kıt namazı verirler 7 arpa hakkına. Haberin var mı ondan? ben? Hala var diyor ki şefaati peygamber kurdu. Hukuk ibadete girmez o iş. Hukuk ibadete girmez. Resulullah'ın şefaati büyük günahlara delil. Böyle almış, vermiş, kırmış, etmiş falan hak sahibi hakkını helal etmeyince olmaz öyle şey. Hele katil hakkı olursa, hele hayvan hakkı olursa. Şimdi mümin olursa eğer, dövmüş şerifi. Tollar derler ki bunun kıldığı namazları ona verin. Hak sahibine. Yeterse ne alay etmezse onun günahı buna yüklerler diyor peygamber. Sonra çalmış hırsız bunun tuttuğu oruçları buna veriniz. Verirler. Kağıt ne alay vermezse günahını buna yüklerler. Sonra aleyhinde konuşmuş. Yüzünde konuşamayacak sözler arkasından söylemiş. Zekatını verin buna derler. Zekatını verirler, geçerse ne ala yetişmezse günahını alırlar, onu yüklerler. Sünnetü yahfi ne aradığına peygamber sonra oru götürler, üstüne cehenneme atarlar. Bak savviyle salat ile namazı ile oruç ile zekat ile haji ile gitti fakat yaptığı işi gördün mü? Ahlakının dürüstlüğü olmadığından hak sahiplerine namazı zekatı dağılır. Benim sözüm değil, örsülüklerin sözü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gönül yap. Beytullah gönüldür, onun tamiriyle. Diyor ki. Zinn-i geliyorduk diyor. Haca geliyordum. Yetmişinci haccımdı diyor. Geliyorduk kervandan beraber yanında hiçbir şey yoktu benim. Ne yiyecek ne içecek hiçbir şey yoktu diyor. Şuradan geliyordum. Baktım bir kel kuyunun etrafında dolaşıyor. Susamuş hayvanacağız Yok ki susamuş. Anladın diyor hayvan susamuş diyor. Su içecek. Su yok. Döndüm kervana dedim ki bu hayvanı kim sularsa Vallahi ve billahi bu, bu seferki hacımla 70. hacımdır. Yayan geliyorum. 70 hacımın sevabını ona vereceğim bu hayvanı sulayana dedi. Bir kel biçim veriyor bunu bir Allah. Bir insanoğlu Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle kalbi dolan bir mümine yapılan hakaret ya onun hakkını gasıt ya onu ona şetim yapan adam namazla kılsa namazının faydasını göremez. Allah yarabbi bizi ahlakımızı dürüst, imanımızı kemale irdir, amal salihatımızı ihlasla yapmak nasip müesseb kılın. Wallahu yedillâ dar-i selâm ve yehdîm